199. konu, Avef bin Malik ve arkadaşlarının İslam erkanı ve halktan bir şey istememek üzere biat etmeleri, Avef bin Malik el-Eşca'yı şöyle anlatıyor, biz 7, 8 ya da 9 kişi olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktık, Hazreti Peygamber bize, Allah'ın Resulüne biat etmek istemez misiniz, diye sordular ve bunu 3 kere tekrarladılar, bunun üzerine biz de ellerimizi uzatarak Hazreti Peygamber'e biat ettik ve şöyle sorduk,